bizde mutlaka bir bilgi oluşturur. Haberin içeriği bizde bilgi oluşturur. Daha sonra demiştik bu bilginin dereceleri vardır. Kimi zaman haberin geliş yollarına bağlı olarak bu bilgi kesinlik ifade eden kati bilgi olur. Kimi zaman zan ifade eder. E, demiştik katiyet ifade etmez. Dün bunu görmüştük. Bugün ise o suçucu devam edilir. Demiş ki اما اسول الفقه bir بالنظر لفنن في تعليفه فمعتدر İdeak toplu fıkhı âli mümâla, kâlâmri, âukân-nahi, lâ mufâsala. Ve nasıl yustâbûl bil usûrlı, ve âlimûl demiş. Toplam otuz 34 otuz dört, okudum. Şimdi bunların manalarını vereceğim. Demiş ki, ama usûr-ul fıkhı, usûr gelince, maâden şu nazarla, yani demek Usul-ül Fıkh'a birkaç farklı nazarla baktığımızda birkaç farklı manası varmış bir nazarla bize Usul-ül Fıkh'ın tanımını söyledik. hangi nazarla? لِلْفَنِّي bir fen olarak, bir dal olarak da usul Fıkh'a baktığımız zaman demiş فِي تَعِفِهِ onun tarifinde فَمُعْتَبَر muhteber olan tarif şudur فِي ذَكَ تُرْقُ الْفَقْحِ yolları yani ben kastediyorum el-mucmere, mücmel olan yollarıdır. Ne gibi? Kel emri, emir gibi. el nehi veya nehi gibi lel-mufassale, müfassal olan delilleri değildir. Mücmel olan delilleridir, emir gibi, nehi gibi, müfassal olan delilleri değildir. Başka nedir tarifi? وَكَيْفَ Nasıl istidlal edilir? bil -usuli, usul ile. Yani bu mücmel usullerden nasıl değil çıkaracağını anlatan fendir. Başka, vel alim ve alimi anlatan fendir. Hangi alim? Ellezî huvel usûlî Usûlî olan alimi, usülcü olan alimi anlatan fendir. Yani diyor ki, emredeyim şimdi bunu niye böyle söylediğini önce söyleyelim. Kitabın en başını hatırlarsanız usul fıkhı bize kitabın başında nasıl tanımlamıştı? En başta izafi olarak tanımlamıştı. İzafi tanım ne demekti? Yani bir kelimeyi cüzlerine ayırırız. Ondan sonra cüzlerinden yola çıkarak tanımlama yaparız. Buna ne diyoruz? İzafi tanım diyoruz. Örnek usulü fıkh dediğimizde. Usul nedir? Fıkh nedir? Önce bu ikisini anlatıyorduk. Ondan sonra bu ikisinin sonucundan bir tanıma ulaşıyorduk. Mesela usul neydi? Usul وَلْاَصْرُوْ ne Yok nazımdan, nazımdan. وَلْاَصْرُوْ عليه غيره بني ve ferh ise şimdi asıl kendisinin üzerine bina edilen şeydir. Fer ise bir aslın üzerine bina edilen şeydir. O zaman usul dediğimiz zaman usul üzerine bina edilen asıllar. Fıkhın üzerine bina edilmiş olduğu asıllara usul fıkı diyoruz. Yani fıkhın temellerinden usul fıkı diyoruz. Bu izafet tanım. Burada nasıl tanımladı usul fıkhı? Burada ise bir fen olarak yani bir dal olarak, bir ilim dalı olarak da Usul Fıkıh nasıl tanımlanmış onu söyledik. Şey dedi ki özetiyi buradan. Bunu isterseniz şeyini yazdırayım ben size. devamcı Beyoğlu'nda Varafakta söylemiş olduğu tanımı yazdırayım. Çünkü o, bu nazım, o tanımın nazımı. diyelim ki İmam Cuhen'in Usul Fıkıh, Usul Fıkıh'ın tanımı "Turuquhu ala sevidi icmali" Turuquhu ala sevidi icmali. Turuquhu على سبيل اجمالي طرق على سبيل اجمالي وكيفيه الاستدلال بها وكيفية بها müstefidî ve hâlil müstefidî olduğumuz tanımın Türkçesi ne tanımı tanımışı usulü fıkıh, icmali delilleri delillerden nasıl istifade edileceği ve ondan istifade eden alimin parantez içinde müştehit yazacağız ve ondan istifade eden alimin delilleri ve icmaili delillerden nasıl istifade edileceğini e, ve ondan istifade eden âlib'in, müştehidin durumunu incelen ilim tadıdır. Usul-ül fıkhı o zaman İmam Cüveni, şimdi bu tanımdan sonra metni isterseniz Nazm'ı bir daha okuyayım, eminim nazmı şimdi daha iyi anlaşılır, şimdi Nazm'ı bir daha okuyor. Usul-ül fıkhı tarifini söylüyor, 33, 34 ve 35. Nazm'ları bir daha okuyorum. Emme usul-ül manan mânen nazar. <gülüyor> usul şu nazarla tarifine gelince lil bilfen fen olarak yani bir dağ olaraktan tarifi fi tarifi hi fel onun tarifinde muteber tarif şudur fî zâke turhul fıkhî fıkhın yollarını bilmektir a'ni el-mucmela yani onun olan yollarını bilmektir ne gibi mücmele örnek kelemri kelemri Lel-mufassale, emir gibi, nehi gibi yollarını bilmekte, mufassal delilleri bilmek değildir. Ve keyfe yustadallu bil usulü, ve bu usullerle nasıl istidlar edilir, onu bilmekte, Ve alim lezihu vel-usulü, ve ondan istidlar yapan alimin durumunu inceleyen ilimde alır. Şimdi anlaşıldı Abdülhamdülhamdülillah. Tamam mı? O zaman biz diyeceğiz ki usulü fıkhı, bir, mücmel olan ana delilleri bilmektir. Mücmer deri lae-i mufassar Şimdi burada metinde diyor ya, mufassar olan değil. Mücmer olanları bilmektir. Lae-i mufassara, olanları değil dedi. Mücmer deriller, yani emin nedir, nehi nedir, an lafız nedir, khas lafız nedir, mutlak nedir, mukayyet nedir? Bu tas, umum ifade eden, yani genellik ifade eden mücmer olan şeyleri bilmektir. ne peki? Mufassar derin ise halistir. Ayettir. Yani mesela önümüze bir tane ayet geldi. Buna müfassar olan değil ee, diyoruz. Yani işin tafsilatlı hali. Fakat bu derindeki kelimelerin cinsini belirleyen kaidelere ise bunlara mücmel ee, derinler diyoruz. Mesela akimus salate, müfassar bir delildir, Namazı kılırız. Peki bunun mücmeli derisidir. Bunun mücmeli akimu emirdir. Emirde vücuduya ifade eder. Bak bu mücmel derindir. Es-salâta, emrin üzerinden vâkı olmuş olduğu şeydir gibi buna mücmel deliller diyoruz. O mücmel delilleri tatbik etmiş olduğumuz e, delileyse bu fasad, yani Ayet-el-Rahat haberin kendisine bu fasad diyoruz. O zaman birincisi nedir? Usul-fıkkın tanımının birinci ayarı, birinci rüklü bu mücmel olan delilleri bilmektir. Başka ikinci ayarımız ne o zaman? وَكَيْفِيَتُ الْاِسْدِلَّارِ بِيهَا Ve ondan nasıl istiddar edeceğimizi bilmektir. Bu da ikincisi. Mesela diyelim benim önüme bir tane delil geldi, misal ne dedik? Delil olarak da Allah'a da ve ben takrabu zina dedim, zinaya yaklaşmayın dedi. Bu ne? Mufassal dedi. Doğru mu? Haberin bizzat kendisi. Ben peki bundan nasıl hüküm çıkaracağım? Yani bundan nasıl hüküm çıkaracağım? Bak mücmel değeri biliyordum. Mücmel değeri neydi? Neyi? Neyi öğrendim. Nehi neydi işte fiili başarılığa getirdiğimiz zaman mesela bu nedir? dedim. Elimde mufassal bir delil de var, mücmel delil ile mufassal delille yan yana koydum şimdi, koydum. Ben diyorum ki bu ne nehide haramlığı gerektirir, bu nasda da nehide vardır, öyleyse bu nasda bahsedilen şey haramdır. Mesela keyfiyyadul istidrlal yani evdeki mücmel kaideleri, mufassal delillerin üzerine nasıl tatbik edip, nasıl sonuç çıkaracağımı bana gösteren şeyin adıdır, istidrlal, keyfiyyadul istidrlal. kitabımız neydi? Harul Mustafid. Mesela şöyle söyleyeyim inşallah daha iyi anlaşılsın. Diğer bizim elimizde bir kitap var. Bu kitap bize şey anlatıyor. Ee, mücmer delilere anlatıyor. Nehi şudur. Nehi bize öğretti. Ondan sonra müfasap delilleri de koydu önümüze. Hiç ömründe ilimle iştihar etmemiş bir adam geldi bu nedir? bu da nehin çeşitleridir. Ben bu ayetten anlıyorum ki bu sonuç haramdır dedi. Olur mu böyle? Olmaz. Usulün i fıkıh koymuş olduğu mücmen kaideleri bu fasal kaidelere uygulayacak olan kişinin şartlarını da ele alabilir. Aynı zamanda. Yani bu hangi ilimleri bildiği zaman bunu yapabilir? Ne kadar okuması gerekir? Okumuş olduğu fenlerde ne kadar Ayağının yere basması gerekir, burun seviyelerini anlatan kısma bu da usul-fıkhın konusudur. Buna zaten usul-fıkhı kitaplarını hemen hemen hepsinin sonunda müştehit, müştehitin ahkamı, müsteftih, <gülüyor> fetva veren kişinin ahkamı diye ee, de söyleyebiliriz. Bu tanım İmam Cumhuriyeti'nin tanımı daha böyle kolay olarak da biz kitabın başta da zikredmiştik. İlmun bir qavaid, usul-fıkhı denir. İlmun bir qavaid, bazı kaideleri bilmektir. يُوصِلُ الْبَحِسَ إِلَى اِسْنِبَادِ الْاَحْكَامُ أرشتر مجيب هكوم شخار ما يوتران دليل لأنه هكوم شخار ما يوتران يمن عدل أسول فقه الإنسان بالقواعد يوصل البعيسة إلى استنباط من أدلة تفصيلية تفصيلية دلين دلين. İnsanın tafsili delillerden nasıl hüküm çıkaracağını öğreten ilmin adıdır. Usul fıkır insana tafsili delillerden nasıl hüküm çıkaracağını anlatan kaideler bütününün adıdır. Şimdi burada biz İmam Cemaleddin şeyini verdik. İmam Cemaleddin'in tanımını vermiş olduk. Tam kısmımız bu, bu kadar. Fakat ben burada bir iki fayda, yani ilmi fayda olabilecek şey söyleyeceğim inşallah. Bunlardan birincisi e, şudur: Şeytan normalde insanın ilim talep etmekten alıkoyar. Şeytan insanın ilim talep etmekten alıkoyar niye? Çünkü şeytan bilir ki bir insanın dünyasının da ahiretinin de saadeti ilim elde etmekten geçer. İnsanı ilim elde etmekten alıkoyamazsa bu sefer insana faydalı ilim elde etmekten alıkoyar. Mesela diyelim sana engel olamadın hani İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu meşhur bir hadis vardır. Hatırlarsanız bir insan Müslüman olduğu zaman olacağı zaman şeytan bütün yolların üzerine oturur diyor. Önce ne yapar? Önce der ki sen Müslüman olup atalarının dinini mi terk edeceksin diye. Eğer adam ona zafer Müslüman olursa bu sefer hicret ederken onun kapsının önüne yolun üzerine otur. Sen hicret edeceksin, malın geride kalacak, insanlar senin mallarını alacak, yeni bir beldeye gideceksin, hiç kimseyi tanımazsın der. Bunu da zaten kazanırsa, bu sefer şeytan bir daha onun cihar ederken yolunun üzerine oturur. Oradan bir sen ciharda çıkacaksın, kanını gerinden nikahlayacaklar, malını da bölüştürecekler diye. Biz bu hadisten ne çıkarmıştık şunu çıkarmışız. şeytan insanla tek bir adımla uğraşmaz. Yani bir adımda kaybetti öbür adım bizim gibi değil yani biz hani nefsimizle uğraşırken bir adımda kaybedince asla ikinci adım adım atmıyoruz artık. Ama öyle değil. Senin peşini bırakmıyor. İlim de böyle. Önce senin ilme girmene ne engel olur? ilim yoluna. İlim yoluna girdin diyelim sana engel olamadı Bu sefer senin faydalı ilim elde etmene engel olur. Onun için Allah Rasulü'nün İmam Müslünet'in vizihir ettiği bir hadise sürekli duası şu. Allah'ım bana ilim öğret, bilmediğimi öğret, bana öğrettiğini de bana faydalı kıl diye. Allah'ım bana ilim öğret, bana öğrettiğini de bana faydalı kıl ilmi. Yine başka bir duasında Allah Resulü ne diyordu? Allah'ım ben faydasız olan ilimde sana sığınırım diye. Şimdi bu ilim talebesinin şu soruyu kendisine sorması lazım. Şimdi ben ilim elde ettim de yani ilim talep ediyorum da peki faydasız ilim ney bu? Allah Resulü'nün gece gündüz kendisinden Allah'a sığındığı faydasız ilim ney? Faydasız ilim meselesini e, tabii bir tanım yapılabilir buna, mesela çok böyle gelen bir, geçer bir tanım yapacak olursak şöyle diyebiliriz. İnsanın Allah'a karşı korkusunu arttırmayan veya insanın öğrendikleriyle amel etmediği veya öğrendiklerini tatbik etmediği ilmin adı faydasız ilimdir. Allah'a karşı korkumuzu arttırmayan ve öğrendiklerimizle amel etmediğimiz her ilim faydasız ilimdir. Faydasız ilimden kastımız da kıyamet gününde sana yük olacak. Yani sana hiçbir faydası olmadığı gibi, sana Yük olarak. İslam tarihinde en faydalı olmasına rağmen en faydasız ilme dönüştürülen şeytan, insi ve cinli şeytanların yardımıyla alet ilimleridir. Şimdi bu konuya gelecek, bu girişi bunun için yaptım. Normalde ilimlerin özeti ilimlerin aslı abiler alet ilimleridir. Alet ilimler kaç kısmı ayrılıyor? İki kısmı ayrılıyordu. Alet ilimleri bir de makaslık ilimleri. Alet ilimlerinden kastımız ney? seni maksada ulaştıracak aletleri sana veren ilimler, luvat, işte luvat sâh nahir gibi mesela, usul-fıkır gibi, usul-hadis gibi, usul-tefsir gibi, seni tefsir ilmine ulaştıracak, seni fıkıh ilmine ulaştıracak aletlere hulüm ül ale diyoruz. Bunlar en faydalı ilimlerdir, ilmin temelleridir. Şeytan insanların bunlardan alıkoyamayınca bu sefer ne yaptı? Bunları faydasız olmaya getirdi, şu an günümüzde olduğu gibi. Yani neredeyse şu tanıma uyan bir usul-fıkıh, şeyin uygulaması, Allah rahmet ettikleri müstesna göremesi. Usulün sadece hangi tanımı geçerli şu anda günümüzde? Elkala'yı tanımı. Usul sana kaideleri öğretiyorlar, bitti. Ama bu kaideleri nasıl tatbik edeceksin? Bu kaideleri tatbik ettiğinde nasıl sonuç çıkaracaksın vesaire Buna dair maalesef bir çalışma söz konusu değil. Ve alet filmleri, bizim doğu, doğu medyacelerini biliyorsunuz. 10 sene, 15 sene Arapça okuyorsunuz, sadece Arapça okuyorsunuz. Başka hiçbir şey değil. Ama Arapçayı bitirdiğiniz zaman, Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuzda ilk duyacağınız cümle şu olmuş oluyor, sen, sen mi Kur'an'dan şey hüküm çıkaracaksın, sana mı kaldı Kur'an-ı Kerim'i anlamak? E ben Kur'an'da anlamayacaksam eğer e ben 15 senemi verip niye okuyorum o zaman? usul Fıkıh da böyle. Talebe bunu fıkha tatbik edip, tavsili delillerden sonu çıkarmayacaksa niye o zaman Usul-i Fıkıh okuyor? usul Fıkıh okumasının hiçbir anlamı e, yoktur. Kaide ezberlemekse mesele sen ezberleme. Zaten kütüphanelerde yeterince kitap var. Sen de burada yer işgal etmene, gereksiz kendini meşgul etmene gerek yok. Onun için biz usulü öğretirken, daha ziyade usulün sadece böyle şey boyutunu değil de, hani fıkıh dersinde hatırlarsanız yaparken, hangi usul kaidesiyle bunların ne çıkarmışlar, bunlara değinmeye çalışıyordum. Onları da hatırlayın. Kendiniz örneklerin altına örnekler yazın. Fıkıh dersinde çok örnek gördük çünkü. Yani hani neredeyse yüzden fazla ders yaptık fıkıhta. Çok fazla örnek görmüş oldum bu konuyla alakalı ama sakın sadece emir vücubiyet edip ifade eder deyip orada durmayalım. neyi tahrim ifade edip deyip orada durmayalım. Gayemiz bunları tatbik, e, tatbik etmeyi de öğrenmek. Tatbik etmek demiyorum, ha. tatbik etmeyi öğrenmek diyorum. Çünkü önce kaideleme öğrenirsin, sonra tatbik etmeyi öğrenir. Belli bir seviyeye ulaşırsan ondan sonra tatbik e, edersin. Yani yoksa direkt hüküm çıkarma istimbahat etme değil ama tatbik etmeyi de öğrenelim aynı zamanda. Bu metinle ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Nazımla ilgili. Yok, tamam. 36. velikten devam ediyorum. Burada sadece zaten e, okuyacağım inşallah bu kısmını. Çünkü bunlar hepsi kitapta konu olaraktan gelecek. Yani ekstra bunları burada anlatmaya gerek yok zaten. Hepsi bak gelecek zaten önümüze. اَبْوَاَغُوا اُسُولِ الْفِقْحِ Usulü'l-fıkhı, <gülüyor> bakları. اَبْوَاَغُوا Usul-ül fıkhı, usulü fıkhın babları, 36. bab. Ebu'a buha işrûn ebeben tusradû. Ebu'a buha onun babları yani usul-fıkhın babları işrûn ebeben 20 babdır tusradû sende Yani zikredilir, peş peşe bu kitapta getirilir demek istiyor. Ebu'a buha işrûn ebeben tusradû. Tusradû babın sıfatı öyle değil mi? Bab çünkü nekire olduğu için Sifat istiyor. Kısıl bab, tosradu, serdende olan bab. Ve fil kitabı, kulluna seyir ede. Ve fil kitabı bu kitapta, kuluva hepsi bu yedimiz babın hepsi seyir ede uyarılacak. Yani hepsini burada uyarılacak, hepsi burada gelecek diyor. Ne deketi bu bablar, usul fıkıhın konuları yani, ve silken işaret ediyor o bablara, aksa bu kelamın, kısımları birinci bab. ثُمَّا sonra أَوْلُ وَلَهْيُنْ اَمِرْنَهِ ثُمَّا sonra لَفْظُنْ عَمَّا bunun ifade eden lafızlara. عَمَّا elif elif ya yani şiirden dolayı sonuna gelmiş. Yoksa لَفْظُنْ عَمَّا olması lazım. لَفْظُنْ عَمَّا umumiyet ifade eden lafızlar. Başka 38. meyip اَوْ خَسَّ veya hususiyet ifade eden lafızlar. Taksis dediğimiz konu. اَوْ مُبَيَّنُ veya mübeyyen ev mücmelun, mücmel olan kapallık bulunan lafızlar ev zahirun manavu, manası zahir olanlar ev muevvel veya te'il konusunda yine usul fıkhın konularındadır te'il yani o zaman ne var? umum, husus, mübeyyen, mücmel, zahir ve müevvel konuları usul fıkhın konularındadır başka ve mutlakul ef'ari fiillerin mutlak hali yani Aleyhisselamın vesselamın e, fiilleri ne ifade eder usul fıkıh bunu da inceler hani sözleri haberleri incelediği gibi kelamın kısımlarını incelediği gibi peygamberin fiillerini de inceler ثم مانسخ sonra nesh edici olanı da inceler مانسخ حكما سواء kendisinin dışında bir hükmü kendini, fil manda birini tesekh, ve kendisine nesvoludu şeyde usul fıkıh inceler. Yani nasih ve mensuh. diyecek ama bu şiir kalbi içinde söylüyor? Çok mesevi ama kendini düşündükten nesvolan, fil manda birini tesekh, kendisine nesvoludu şeyde aynı şekilde usul fıkıh incelen. Yani nasih ve mensuh. Başka, kervanın gelicmiği aynı şekilde icma konusu da usul Ve habarla نَعْ حَذْرٍ حَذَرْ لَا بَرَابَرَرْ يَسَقْ لَا بَرَابَرْ وَنَعْ إِبَاهَةٍ وَإِبَاهَيْ لَا بَرَابَرْ كُلٌ لَقَعَ hepsi vaki olmuştur. Usul-i fıkhıda bunların hepsi vardır. Hazır, ibahat, haberler vesaire. كَذَا قِيَاسُ Herkesten kıyası da usul-i fıkhı inceler. مُتْلَقًا مُتْلَقًا لِعِلَّدِينَ فِي de asılda var olan illetten dolayı yapmış olduğumuz kıyası da usul fıkhı inceler ve tertibu lil edille ve delillerin hiyerarşisini de usul fıkhı inceler yani hangi delil hangi rütbededir yan yana geldiklerinde hangisini üst rütbe kabul edip takdim edeceğiz hangisini alt rütbe kabul edip tehir edeceğiz bunu da inceler başka ve vsfu fi muftin ve müftetin muftin faderet müftet defa talaben kişinin e, ismi Müfti fetva veren ve müsteftinin vasıflarını yani bunlarda bulunması gereken özellikleri de usul fıkıh inceler. Ve vasıfı fi müftim ve müstafim örd ve hâkza âkamu kli müştâid ve hâkza her müştâidin âkamını da istihâd edecek olan kişinin âkamını da usul fıkhı aynı şekilde inceler demiş. Bunlar usul konuları. demiş olduğumuz usul ları bunlar. Bunlar zaten tek tek dediğim gibi gelecek. E, e, nazım olarak anlaşılmayan bir nazım var mı? Manası anlaşılmayan bir nazım. Kur huksen sivago ma bi Burada ikisi de aynı şeyi mi ifade ediyor? Yok. Yani, Bakın sonra 39. beyitten alıyorum. Sonra sonan la o şekl ne sakh. Nesx etti. olmasının sebebi şiirden ötürü değil mi? La nesahanın neyi? Mefhul. Hukmen sivago yani bir hükmü kendinin dışındaki bir hükmü nesveden. Buraya kadar nasih. Tamam buraya kadar nasih. Ma o şey ki neshe kayn eskildi neyi kokman ben hükmüm onun dışında. Film ve sonunda o şey ki birim onun ile intesek nes oldu. Yani bu sefer de nasih'i evren anlatmış oldum. Tamam. Sonra ma nasah mı musih? Nasıl? Nusikha, <Gülüyor> <Sessizlik> evet, evet. öyle öyle öyle. Nasihun ev men soğukuna, yavudum. Başka? Anlaşıldı bilmiyorum. Tamam. Şimdi konuya başlayacak. İlk dikkat edin, hemen şu beyti bir daha okuyun. Kaçıncı beyt? 36-37. beyt. وَتِلْكَ اَخْسَامُ الْكَلَامِ ثُمَّ Demek ki konumuz ne? Kelamın kısımları. Tamam. O zaman ondan başlayalım. Bismillah diyelim. Çünkü çocuğu beyti okuyorum. بَا bu اَخْسَامُ الْكَلَامِ Kelamın kısımlarının babı. Kelamın kısımlarının babı. Okuyorum. Kaçak kadar okuyacağım? 50 kadar okuyacağım. 45 veya 50'de okuyacağım. Aqlu, na minhu al kelam rakelu ismani, ou ismun ve fiyelu kkelu. Bunu okuyorum. Aqlu, na minhu al kelam rakelu ismani. O isim ve fiyıl kabu, kada k'ın fiyıl ve harf ujia, vjaa min isim ve Şimdi bana biliyor musunuz? en az, ma minhu ondan el kedaen kelamın Kendisiyle kelamı oluşturmuş oldukları şeyin en az ismani iki isimdir. O isim ve fiyıl. Vjbi isim bin fiyildir. Ker kabul, kelimesinde olduğu gibi. <fiyatim> Kedeki aynı şekilde minfi harin ve harfin bir fiin ve bir harften oluşur. Ucida bu, bu bulunmuştur. Böyle bir örnek vardır Arap dili altında. Vaca ve geldi min ismin ve harfin. Bir isim, nida. isim ve bir harften geldi. Fiin nida, nida bir isim ve bir harften de e, oluşmuştur. Ya Zeydu gibi, ya Ahmet. Gibi mesela nizalar da bu şekilde oluşmuştur. Şimdi kelamın tanımını kim yaparak? Kelam kelamın tanımı neydi? El kelamu lafzamufidun murakkabun El kelamu bunu nerede görmüştük? Ejrimeden. Ee, El kelamu lafzun murakkabun mufidun bilvarey. Ne demek? Kelam mürekkep olan lafızdır. Yani önce telaffuz edilecek, lafızda mahalle olacak. İşaret, kitabet vesaire olmayacak. Başka mürekkep olacak. İki ayrı cinsin yan yana gelmesinden oluşacak. Başka müfit olacak. Müfit neydi? Bir mana ifade edecek. Yahsun'u sukutu alevi olacak. Değil mi? Onu söylediğinde karşıdaki mütekellim senden daha başka kelam beklemeyelim. Bilu arayi neydi? Arapların <gülüyor> Arapları koymuş olduğu Araplar koymuş olan yani kasten o olacak. Öyle rastgele Oluşmuş olan bir şey olmayacak, değil mi? İbn İmamik nasıl söylüyor bunu? Keramuna lafzun mufidun kes takim. Bizim keramamız mufit olan lafızdır, kes takim, de olduğu gibi e, diye söylemiştik. Güzel. Şimdi bakın burada e, biz demiştik ki keram nedir? Lafzun mufittır. Mufit olan her lafız keramdır. Doğru mu? Mufit olan her lafız keramdır. Ne gibi zeydum? Qayyum. Zeyd ayaktadır. Ben sana Zeyn ayaklarda dedi bu bir mana ifade etti mi oldu mu oldu niye çünkü sen artık benden daha bir şey duymak istemiyorsun Hı. bitti ama Zeyn ol desem Zeyn e Zeyn olma yani sukudu olmadı mufit olmamış oldu tamam onun için kelamda şimdi bunu niye söyledim onu söyleyeceğim usul fakırlar naivciler gibi kelam meselesini tahkik etmemişler çünkü kelam meselesi usul fıkhın konusu değil nahim konusudur onun için lubançıların bu konuda yapmış oldukları açıklamalar Bunların yapmış olduğu açıklamalardan daha muhteperdir, tamam Bizim asıl bilmemiz gereken şey, kelam nafzun müfittir. Aa. İkinci soru bu, müfid olan lafız nasıl oluşur? Yani Yahsun'u sukutu aleyhi dediğimiz, işittiğin zaman artık başka bir şey beklemediğin, bir fayda elde ettiğin Lafız nasıl oluşur? Dedik için onu anlatıyorum. اَقَلُّ مَا مِنْهُ الْكَلَٰمَ رَكَّهُوا Kelamı kendisiyle takip ettikleri şeyin en azı, yani en az hadisi şudur, İsmi iki isim olur. Ne gibi Zaidun, Kaimen gibi. Evet isim ve fiil isim ve fiil olur. Ne gibi İlkbul, İlkbul gibi. İlkbul nasıl? İlkbul İlkbul endur. Yani fiil fiil -i emrin -i her zaman var. kendi içerisinde Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Aa. Bakın devam ediyor. Keza minfi'in ve harfin. Burası yanlış işte. Bakın bir fiil ve bir harften de kelam oluşur. Ne gibi demişler? Lem yapun gibi demişler. Mesela biz diyoruz hayır. Lem yapun fiil de harfidir. Lem yapun isim ve fiildir? Lem yapun Doğru çünkü her fiilin içerisinde kendi zamirdeki vardır dediler. Tek başına kerem oluşturabilecek kuvvete sahip değildir. Herkese diyor ki vaca'a min ismin ve harfin. Bazen de isim ve harften oluşur, ne gibi fi de da, tamam ya dediğim zaman yaklaşık bir sıkıntı olabilir ama burada ya harf olarak değil ki ya fi ile niyâbet ediyor. Ya'nın ya karşılığı neydi? el zeyden dedi, doğru mu? zeyden. Öyleyse fiil e, ve yan yana geldiğinde, isim ve harf yan yana geldiğinde kelam e, oluşmaz, kelam oluşmaz. Ama vermiş oldukları örnekler de konuya örnek olmaz çünkü hepsinin içerisinde zamir var. Yani hepsinin içerisinde isim var, <gülüyor> bir zamirle isim babındandır. Buna beraber ki e, şöyle bir şey söyleyebilirim, fayda babından bunu kayıt altına alabilirsiniz. E, İbnül Kayy Cevziye e, şöyle bir söz söylüyor. Böyle faydalı bir söz söylüyor diyor ki, niye söz söyleyeceğim sonra niye bu bu yerde zikrettiğimi söyleyeceğim? مَنْ اَخَزَ الْعِلْمَ عَلَعَيْنِهِ اِحْلَبَتْ Kim ilmi kaynağından alırsa, sabit kalır. Kim de ilmi kaynağından değil de, yağ makımlardan alırsa, yani وَمَنْ اَخَزَ الْعِلْمَ مِنْ جُغْيَانِهِ kaynağından değil de, yan akıntılarından, hani başka yerlerden alırsa اَخَزَتْهُ اَمْوَالٌ شُبَةٌ <gülüyor> şüphe damlaları onun içerisine alır. وَقْتَلَفَ الْعَلَيْهِ الْاَقْوَالِ Sözler ona muhtelif gelmeye başlar. Ve بِهِ الْعِبَارَةِ ve kitaplardaki ibadeler de onu bir o tarafa bir bu tarafa meyletir. Yani bu normalde konumuzla ilgili ama fayda babundan söylüyorum, fayda babundan yazar, kim bilir? Ömeret, bin ile ibarat. Bin ile ibarat, ibarat edir. Kim ilmi kaynaklarından alırsa sabit olur. Kim de ilmi yan akıntılarından alırsa ee, şüphe dalgaları onun içerisine alır, sözler ona karışır ve ibareler onu başka taraflara çeker. Bu neyi? Bu şu demek babında incelenildi, yani mesela kelam konusu nahve olabilir ama e, usul fıkha da olabilir ama biz kelam usul fıkhırçılardan değil kimden alacağız? kelamı usul fıkhırçılardan değil naibcilerden alacağız <gülüyor> naib evet. o aynıdır, aynı dediğim bir şey oradan alırsan sabit kalırsın, oradan değil de cüriyanından alırsan bir şeyler senin kafana karşıabilir. E, şey bunu ne için söyledim? özellikle şunun için söyledim, mesela akide hadis şehirlerinden alınmaz abiler Akide hadis şerhleri kitaplarından alınmaz, doğru e, bu. Akidenin bazı fasılları reddiye kitaplarından alınmaz. Mesela bugün ilim talebelerinden arasında en yaygın olan şey nedir? Genelde reddiye tarzı kitaplar okumaktır değil mi? Oysa ilim reddiye kitaplarından öğrenilmesi, ve diye kitapları öğrenilmiş olan bir ilmi nasıl kullanacağınızı size öğretir. Öğretilmiş olan bir ilmi nasıl kullanılacağını öğretir. Akidesini diye kitaplarından öğrenen insanların da bir akidesi olmaz zaten. Her okuduğun reddiye kitabına göre kimin akıl daha kuvvetli kimin reddiye cederdir. Yani atıldır. E, kimin mantığı daha kuvvetliyse, kimin muhakemesi daha güçlüyse senin yanına o çeker e, her zaman. Ama sen önce ilmi ve ilmin asıllarını öğrenirsen, sonra diye kitapları sana o ilmi nasıl işleyeceğini güzel bir şekilde e, öğretebilir. Mesela İbn-i Teymiye Akimabullah e, akide konusunda çok ciddi eserler vermiş. Ama mütemyen kitapların akide öğrenilir mi? Temel olarak da öğrenilmez. Çünkü çoğu rediye Yani bir vakıf olmuş ve o vakfanın üzerine yazmış olan eserlerdir. Onun yerine önce yeni sünnetin akidesini öğrenirsin, kafanda güzelce kaideleri oturtursun. Ondan sonra mesela onun kitaplarını okursun, ee, muhalif olanlara nasıl cevap vereceğini öğrenmiş olursun. Ama rediye kitapları yani ilmin aynı değil de cüryanından ilmi almaya hakarsan sürekli bir şeyler senin kafanda Allah burak e, olur. Diğer bir böyle bir fayda babında ilim talebeleri bu konuda belki e, yanlış yaptıklarını düşündüğümden ötürü fayda olması için inşallah bunu da söylemiş. Evet. Öyleyse biz ne dedik? Dedi ki, kelamın aslı lafz uyumlu filtre, anlayacağımız bir kelamın fayda ifade etmesi için gerekli olan şey de e, iki isim. Ya da bir isim bir fiilden oluşmasıdır veya bunun gibi. Ama burada söylemiş olduğu bir harf ile bir fiilden oluşur. Bu doğru değildir çünkü burada Lem yakun örneğinde bir fiil, bir harf ile de bir fiil, bir harf bile bir isim vardır bu cümlede. Lem yakun ualdır çünkü. Tamam. Ya Zeydu gibi de neder cümlelerde de harf ve fiilden, el er rouzeyde fiil ve isim vardır. Bu kısmı da söylememiz sebeple, hani bazı alimler özellikle bu bu burayı izah ederken diyorlar ki yani bu nahimcilerin işidir ki, e, bu sürücülerin işi olmadığı için bu konuda çok dakik örnekler vermemişlerdir. E, diye hani bu, burada ben de aklıma bu geldi. Dedim burada sizinle her ilminin aslından kaynağından almak en evla olanıdır, diyelim. Evet, 45. beyti de okuyalım. Ondan sonra bir hatip hocam Mecaz babında durun. Çünkü mecaz babı biraz uzun. Orayı bir bir derse, bir iki derse hallederiz şu an. 45. beyti okuyorum. Waqasna'l kelamu li'akhbari. Waqasna kelam taksim edildi. Kelamın şimdi kısımlarını bize anlatırım. Waqasna taksim edildi. El kelamu kelam Haber birinci kısmın. Ve'l emri ve'n Emir nehi ve kendisini haber talep edilen olumlu olan dört kısma ayrıldı. <gülüyor> Bu kelamın birinci taksimi. Kelam dört kısma ayrıldı. Eee nedir onlarda? Haber, ihbar, haber verme, emir, nehi, bir de var. Sonra tafadül ediyorum. Firlen kelamun saniyyan kad inqesem. Sonra ikinci olarak kelam tekrardan kısma ayrıldı. Bu da ikinci bir taksim. İben temenni veli arz ve kasem temenni, az ve kasem diye üç kısma daha ayrıldı, ee, diyor Ömr-i Diy. bunu İmam Cüveyni'nin metninden buraya e, aktarmış. Biz şöyle söyleyelim yine aynı sözümüz burası için de geçelim. Önce isterseniz metni e, şöyle söylesem daha güzel olur. Nacım olan kelam iki kısma ayrılır. Kelam iki kısma ayrılır ifade etmiş olduğu mana itibariyle kelam iki kısma ayrılır. Haber ve inşa. Haber ve inşa. Burada zikretmiş oldukları da hepsi ya haberin ya da inşanın kısımlarıdır. Yani iki iki ana kısma ayrılır. Burada zikrettiği kısımlara değil. Kur'an-ı görmüştük biz öyle değil mi? Kadrun nedeni girişinde bu meseleyi anlatmıştık. Kelam iki kısma ayrılır. Haber ve inşa demiştik haber nedir? Ma ihtimelü <gülüyor> sıdk ve kezib. Yarın ve doğruluk ihtimali içeren her türlü şey haberdir. İnşa nedirdeki inşa ma da ihtimelü ve kezib. Doğruluk ve yalanlık ihtimali olmayan her türlü kelam da inşadır demiştim. Mesela ben diyorum ki zeyt geldi. Zeyt geldi. Doğru mu? Ben ne yaptım sana haber verdim. Haber. Niye? Çünkü zeyd gelmiş de olabilir, zeyt gelmemiş de olabilir, yalan ve doğruluğu ihtimalini içeren her türlü şeye ne diyoruz? Haber diyoruz, keram, birinci kısmı haber, inşa gel, ey zeyd gel, Mesela gel kelimesi emir, doğruluğu ve yalanı ihtimadi midir içerisinde? Yok, inşaya doğruluğu ve yalanlık girmez çünkü bu emirdir, niye? Çünkü haber Olmuş bir şey sana haber veriyorum. Olmuş olandan haber verince olmuş da olabilir, olmamış da olabilir. İnşallah ise henüz daha vurucuda gelmemiş bir şeyi senden talep ediyorum. Daha vurucuda gelmemiş şeyin yalan olur mu? Mesela sana diyorum suyu iç. Suyu iç dediğime böyle demek sen şu ana kadar henüz ne yapmamışsın? Su içmemişsin diye. Henüz olmamış olan bir şeyin, bir şeyin doğrusu veya yalan olabilir mi? Doğrusu veya yalan olma. Ama Ali suyu içti. Olmuş ve bitmiş bir şeyden sana haber veriyorum. Doğru mu? Doğru da söylüyor olabilirim, yalan da söylüyor olabilirim. Onun için buna haber diyoruz. Nayahtemülü sıdkaberkezime, doğruluk ve yalanlık ihtimali olan. Nayahtemülü sıdkaberkezime, buna da inşa diyoruz. İşte burada zikretmiş olduğu emir, nedil, bunlar hepsi neyin kısımlarıydı? Bunlar inşanın kısımlarıydı. Tamam? Temenni, arz, bunlar hepsi talep kısmındandı, inşa kısmındandı bunlar değil mi? Bunu nerde görmüştük? Nevasit. Nevasit bir de cevazın meselesini işlerken katun medan'a talep ve ee, şeyi görmüştük. Demek ki o zaman biz ne edeceğiz? Kelam nafzu mufittir, faydalı olan nafızdır. Kelamın birinci taksimi nedir? Kelam ikiye ayrılır. İfade ettiği mana itibariyle ikiye ayrılır. Haber ve inşa. Tamam mı? itibariyle Mecaz ve hafızlar diye o gelecek, o da bir sonraki dersimizin konusu 47. beyti وَثَالِثًا ve مَجَازٍ وَإِلٰى حَقِيقَةٍ diye başlayan beyti de bir dahaki dersimizde inşallah göreceğiz.